Hiçbir zaman kaza edilmez. Kaza olursa sünnet sevabı hasıl olmaz. Nafile kılınmış olur. İbn Abidin de ve Tergibü's Salat 162. sayfalarında diyor ki: Sünnetleri özürsüz oturarak kılmak caizdir. Hiç kılmamak günahtır. Farzları özr ile oturarak kılmak caizdir. Farz namazları bilerek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 Bu günah, kaza edince affolmuyor. Kaza edince, yalnız namazı kılmamak günahı affolur. Bir kimse, namazları kaza etmedikçe, yalnız tövbe ile affolmaz. Kaza ettikten sonra tövbe ederse, affolması ümid edilir. Tövbe ederken, kılmadığı namazları kaza etmesi lazımdır. Kaza etmeye gücü varken, kaza etmezse,